12. Bölüm Yüce ve Alçak Yani Süfli Ruhlar Yaşayan insanı kutsallaştırmak zordur ama iyi bir ad bırakarak ölmüş olan kolayca kutsallaştırılabilir. İşte yüce ruhlar derken kast edilen bu gibi kişilerin ruhlarıdır. Bunlara Ali ve temiz ruhlar da denir. Kötülerin ruhları ise süfli ruhlardır. Bunlara habis ve şerir ruhlar da denir. Şeytanlar bu kapsama sokulur. Bir hocamız şöyle diyor. Ali ve temiz ruhlar insanlar için koruyuculuk vazifesi yaparken, habis ve şerir ruhlarda insanlara zarar vermek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bunlar aynı zamanda insanlara hasım ve düşmandırlar. Bütün şerlerin ve kötü şerarelerin altında bunlar bulunurlar. Karakter, irade ve ruh bakımından zayıf insanları tesir altına alır ve kullanırlar. Çok ağır bir iddia. Hayır ve şer Allah'ın elindedir. Ama Ali ve temiz ruhların insanlar için koruyuculuk vazifesi yaptığını, habis ve şerir ruhlarında insanlara zarar vermek için ellerinden gelen her şeyi yaptığını söylemek, hayrı yüce ruhlardan, şerri de süfli ruhlardan beklemek olur. Allah Teala şöyle buyurur. Sana gelen iyilik Allah'tan, kötülük kendindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak Allah yeter.'' Nisa suresi 79. ayet De ki, kendime fayda sağlamaya veya bir zarar vermeye gücüm yetmez. Allah yaratırsa başka. Araf suresi 188. ayet Allah göklerin ve yerin hakimidir. Onları koruma yetkisini kimseye vermemiştir. Her namazın sonunda okuduğumuz ayet el-Kürsi'de şöyle buyuruluyor. Onun hakimiyeti gökleri de kaplar, yeri de. İkisini de korumak ona ağır gelmez. O yücedir, uludur. Bakara suresi 255. ayet De ki çocuk edinmemiş olan, Hakimiyette ortağı olmayan, Acizlikten ötürü bir veliye ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamd olsun. Onu büyükledikçe büyükle. İsra suresi 111. ayet Demek ki Allah'ın bir veliye ihtiyacı yokmuş. Hayırları bir grup ruhaniden, şerleri de bir başka grup ruhaniden beklemek, hayır ilahları ve şer ilahları uydurmak olur. Şimdi Allah'ın elçileriyle ilgili ayetlere bakıp hocanızın sözü üzerinde biraz zihin yoralım.